Esat İbn Ziralet'tir. Bu kadar ilk, bu kadar öncü, bu kadar önde birisi. Ve biz bugün Edirne'de Derisadette o yiğit insanı anlamaya gayret edeceğiz. O yiğit insanın ruhundan, o yiğit insanın aleme bıraktığı o derin izden inşallah nasiplenmeye çalışacağız. Allah hepimizi nasip olanlardan eylesin. Aziz kardeşlerim, doğumu 589 miladi nübüvetten 11 yıl önce doğuyor. Medine'de doğuyor. Babasının adı Zurare İbni Udes, anasının adı Suat. Bir diğer rivayete göre Füraye binti Rafi. Kardeşi var, iman etmiş. Adı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 Neccar oğullarıyla Efendimiz ve vesselam arasındaki yakınlığı gösteren bir işarettir. Daha da ötesi Efendimiz Neccar oğulları mahallesine geldi. Orada konakladı ve Mescid-i Nebevi onların mahallesinde inşa edildi. İşte Esat İbni Zürare Neccar oğullarından biridir. O zat doğumunda Medine'de o günkü adıyla Yesrif'de dünyaya gözlerini açıp çocukluğunu o topraklarda geçirdiği zaman İbni Sad onun çocukluğuna dair çok önemli bir bilgiyi verir bize. Gençlik çağlarından itibaren Esad ve onun sadık dostlarından biri olan Ebul Heysem Teyhani ta cahiliye döneminde içki içmez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 Maksatları ney? Sıkılmışlar. Esad demiş ki onlara altısı da Hazretten gel gidelim hac yapalım. Sadece hac maksadıyla çıkıp gelmişler. Efendimiz sağında Ebubekir, solunda Ali o çadırdan içeriye giriyor. Selam veriyor, selam alınıyor, tanışılıyor.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 Devir, aylar, hac aylarıdır. Esad'ın arkasında on bir kişi var. Altı kişiyle yürümüştü. Şimdi on iki kişi yürüyor Efendimiz'e. Ama iman edenlerin sayısı bu değil. Sayı çok fazla. Bakın nereden biliyoruz sayı çok fazla? Esad, evini Darul Esad yapmıştı. Aynen Medine'deki, Mekke'deki Darul Erkam neydi ise...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 Musab önde, Esat arkasında ve arkada 73 yiğit daha, 75 kişi, 73'ü erkek, ikisi hanım, 75 kişi gelecek ikinci ya da üçüncü akabe biatında ve selam efendimize el verecek, el uzatacak, biat edecek, hazırız diyecek hicretin kapıları açılacak. Yesref Medine olacak, iman iktidar olacak. Sahabiler birer birer hicret etmiş. Efendimiz de Hazreti Ebubekirle hicret ediyor. Günlerce Ensar yollarını gözlüyor. Biliyorsunuz o tabloyu Çağrı filminden değil mi? İnanılmaz bir tablodur o tablo. Tala'l al Bedrularla Aleyhissanatü vesselam efendimiz karşılanıyor. Bölük bölük insanlar geliyorlar.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 onlarca kişiye söyleyecek. Devemin önünü açın. Deve memurdur. O gideceği yeri bilir. Nereye gider, çökerse ben oranınım diyecek. Oranın çökeceği yer de belli. Ve yürüyecekler sabahın erken saatlerinde neccar oğullarının mahallesine doğru. Günlerden cuma sabah çıkmışlar o yoldan sadece ve sadece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 Kimdir o akıllı tüccar biliyor musunuz? Hazreti Ebubekir Bekir. Hazreti Ebu Bekir'den daha akıllısı mı var? Kıyamete kadar gelecek olan Mescid-i Nebevi'de kılacak, namaz kılacak, anlını o halıya koyacak her bir Müslüman Hazreti Ebubekir'in Bekir'in hesap defterine bir şeyler yazdıracak. Peki Esat ondan geri kaldı mı? Hayır.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 aslında Hazreti Ebubekirle bu manada eşdeğerdir. Bu manada diyorum. Her manada değil. Nasıl eşdeğerdir? Nasıl ki Hazreti Ebubekir, Muhacirlerin ilk iman edeni ise Esat İbni Zürare de Ensarın ilk iman edeniydi. O halde şöyle bir cümle desek, bu cümle doğrudur. Esat ibn Zürare Ensarın Ebubekiridir.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 Hazreti Ayşe'nin odasında efendimiz o yatağın üzerinde yatıyor. Ve o yatağın üzerinde vefat ediyor. O o yatağın üzerinde vefat ettiği için Hazreti Ebubekir ölüm döşeğindeyken ne olur o yatağı getirin ben de o yatağın üzerinde öleyim diye o yatak getiriliyor. Hazreti Ebubekir de o yatağın üzerinde vefat ediyor.